Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nün bu yayın dönemindeki son programı ama diğer yayın döneminde de yine burada programımıza devam edeceğiz. Sadece bir saat değişikliğiyle program saat 16.30'da yayınlanacak bundan sonra ve yine iki haftada bir olacak. Evet çok kısaca bir aslında bu geçtiğimiz yayın döneminde hatta birinci yayın döneminde de neler yapmıştık bir ondan bahsedelim ve bu programlarla ilgili eski kayıtları da yine Balık Gözü'nün blog sitesinde bulabileceğinizi hatırlatalım. Site balıkgözü.tumblr.com ee, Geçtiğimiz hafta Cengiz Algan'la, ırkçılığa, ırkçılığa ve milliyetçili durdadan Cengiz Algan'la nefret suçları yasası hakkında konuşmuştuk. Başbakan bu konuyla ilgili bir talimat verdiğini, hatta vereceğini söylemişti. Bununla ilgili bir çalışmanın yürütürdüğünü biliyoruz. Türkiye'de bir nefret suçu yasası çıksın ama bu İslamofobi ile ilgili olsun demişti başbakan. Bunun üzerine yine tartışmalar çıktı. Nefret suçları, nasıl bir yasaya ihtiyacımız var nefret suçları ile ilgili diye e, Cengiz Algan özellikle e, yasanın içeriğine çok dikkat edilmesi gerektiğini anlattı e, ki aynı zamanda yürütülen başka bir kampanya da vardı nefret suçları yasa kampanyası e, ve nefret suçları yasa kampanyası da bir taslak hazırlamıştı bununla ilgili nefretme.org adresinden de bulabilirsiniz e, bu tas, tasla değil nefret suçları yasa kampanyası hakkındaki bütün detayları. Daha önceki haftalarda neler konuşmuştuk bir onlardan bahsedelim. Arada bir gündemde kaybolanlar programı yaptık haber derlemeleri. Bu biraz da balık gözünün iki haftada biri olmasından kaynaklandı. Çünkü gündemde çok fazla haber birikiyor ve e, genelde aslında bahsetmek istediğim şeylerde e, biraz arada kayboluyordu. Buna engel olmak için en azından tekrar bir hatırlamak için gündemde kaybolanlar programları yaptık arada. Hatay'da gerçekleşen barış açılılktan bahsettik Ağustos ayında barış açılılık yine Suriye'deki Suriye'de gerçekleşen olaylara karşı yapılmış başka bir organizasyondu. Grantlink vakfı programımıza konuk oldu yine sürgüdeki tehdit alan Alevi aileyle konuştuk eski programlarda başka bir haber. E, Milli Gazete'nin Çarpılırsınız manşetiyle ilgiliydi. Çarpılırsınız diye manşet attı Milli Gazete. Sonrasında da e, bir festivalin ismi değişti. One Love kaldı. E, kendisini, bu programı daha doğrusu Cem ile konuşmuştuk. Radikal e, Gazetesi'nden e, yan yayınlar sorumlusu Cem Erciyes. Eski programları saymaya devam ediyoruz. Engelli ayrımcılığını önleme ve mücadele platformuyla Türkiye'deki engelli ayrımcılığından bahsettik. Başka bir kampanyamız Mobbing'e son kampanyasıydı. Yine başka bir programda konuştuğumuz kampanya. E, mobbing'e son e, aslında hala devam eden de bir kampanya aynı zamanda e, ve belki de bu aralarda daha çok gündeme geldi. E, çünkü birçok insan iş yerinde mobbing'e uğradığından bahsediyordu. E, Balık Gözü'nün Haziran 12'sinde e, bu kürtaj yasası e, çıkmak üzereyken aynı zamanda kadınlar da sokağa çıktı, erkekler de sokağa çıktı. Kadıköy ve Taksim'de e, eylemler gerçekleştirildi. Bu eylemlerden sesler dinledik, görüşler aldık. Başka bir programda Türkiye'de kürtaş tarihini konuştuk ki nereden nereye geldiğimizi biraz daha net görebilmek için. Ve aynı zamanda yine Mayıs ayındaki programlardan birinde 19 Mayıs'ta Samsun'da bir kadın ve erkeğin gü gü güreşmesi hakkında açılan e, soruşturmayı konuşmuştuk. Ve buna karşı bir imza kampanyası açılmıştı. Bunu sosyolog İlknur Hacı Softoğlu gerçekleştirmiştik. E, imza kampanyasının başlatıcılarındandı. E, ardından e, başka bir e, programda da medyada gayrimüslim algısını konuştuk. Bir platformun düzenlemiş olduğu Medyalog platformu. E, Medyalog ve Kültürler Arası Diyalog platformu tarafından düzenlenmişti. Bu medyada gayrimüslim algısı e, söyleşisi. Yine e, başka zamanlarda da Şehir tiyatrolarında değişen yönetmelikten bahsettik. Orhan Alkay ile konuşmuştuk. E, hatırlarsak geçtiğimiz e, Haziran ayından biraz daha öncesindeydi aslında. E, şehir tiyatrolarının yönetmeliği değiştirildi. Bununla ilgili birçok insan ayağa kalktı. E, oyuncular rahatsızlıklarını belirttiler. Ama hiçbir şey... Yönetmeliğin değişmesine engel olamadı. İtirazları devam ediyor. Ee, aynı zamanda şu anda şehir tiyatrolarının açılırken de e, böyle bir açılış yaptılar. İtirazlar, itirazlarıyla birlikte bir açılış yapmışlardı. Ekim ayının başlangıcında. Yine e, militarizmle ilgili programlarımızdan biri vardı. Askeri harcamalar üzerine bir program yaptık. Askeri harcamalar Türkiye'de e, oldukça yüksek durumdaydı ve Türkiye'de hala silah alımı gizlilik gerekçesiyle sayıştay denetiminde değil. O yüzden hala hepsini bilmiyoruz. Bunu kamu harcamalarını izleme platformundan Profesör Doktor Nurhan Yentürk'le konuştuk. Aynı zamanda 15 Mayıs öncesi programlardan biriydi kendisi yani vicdani ret haftasından önceki programlardan biri. Başka bir programda aslında İngiltere'deki ırkçı e, tweet'e jet uygulama e, başlığıyla açılmıştı. Aslında İngiltere'de herhangi bir tweet üzerinden bile insanlar ırkçılıkla ilgili ceza alırken Türkiye'de bu mesele biraz daha başka bir taraftaydı. Habertürk TV spikeri Duygu Canbaş Van depreminden sonra canlı yayında deprem her ne kadar Van'da Türkiye'nin doğusunda da olsa hepimizi üzdü demişti. Bu da... Aslında cezasız kalmıştı. E, Rütük bu konuda ceza vermemeyi uygun buldu. Başka bir programda sanata karşı yapılan nefret söylemini konuştuk. Siyah Bant'la Pelin Başaran'la konuşmuştuk. Vakalar üzerinden konuştuk. Çünkü aynı zamanda İdris Nârim Şahin'in Şahin hatırlarsak e, bir ara özellikle sanatçılara yönelik... Işte ...bunlar zaten fırçalarıyla, yazdıklarıyla da teröre destek oluyorlar demesi bir, baş, bir bakıma ve tek başına bir nefret söylemiydi. Ee, o yüzden bu da mühimli, mühim, önemli programlardan biriydi. Balık gözünde zaman zaman ara verdik, okumalar yaptık sadece. Ee, çünkü nefret söylemiyle uğraşmak... Aslında uğraşanlar da bilirler. Ee, sürekli takip etmek bir taraftan sinir bozucu. Çünkü insan gündemin yoğunluğunu da takip etmek istemiyor. Bazen ondan kopmak istiyor. O yüzden bu da mühimdi. Başka bir program 26 Şubat'ta Taksim'de gerçekleşen Hocalı mitingiydi. Hocalı mitingi adeta bir ee, aslında devlet eliyle gerçekleştirilen bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Herkesin kafasını... Bu kurcalamıştı oldukça. İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi konuşmacı olarak katılmıştı. Ve aslında atılan sloganlardan bir tanesi biraz daha söyleyeceğim. E, bu mitingin de temel sebebini ve temel söylediğini gözler önüne seriyor. Bugün Taksim, yarın Erivan, bir gece ansızın, ansızın gelebiliriz. Hocalı mitinginden bir slogandı. Balık gözü Hocalı mitinginde ses kayıt cihazıyla dolaşıp insanlar, insanlara sorular sormuştu ve cevaplar bulmaya çalışmıştı. Başka bir programda Siyah Pembe Üçgen'le konuşmuştuk. Ee, İzmir'de LGBT hareketi sırf oralar sıcak diye daha mı sakin ya da daha mı kolay programın sorusuydu. Ve e, Baki Koşar nefret suçlarıyla mücadele haftası düzenliyordu. Siyah Pembe Üçgen e, bu meseleye ...kulak vermiştik. Aslında tabii balık gözünde LGBT'lere bir şekilde yer vermediğimiz bir hafta olmadı. Çünkü nefret söylemi galiba sıklıkla ve kolaylıkla da maruz kaldığı taraf LGBT'ler burada. O yüzden... Hatta bu haftada öğrendiğimiz başka bir şey var ki avcılarda bir site, sitenin önünde çeşitli insanlar toplanıp orada yaşayanları rahatsız ediyorlardı. Yine bununla ilgili bir haberimizi de biraz sonra vereceğiz. Kaos GLN'in sitesinde de özellikle böyle bir haberi bulabilirsiniz. Bu haberin içeriğini ve devamını. Başka bir haber Batman'daki askerliği sırasında öldürülen Sevak Balıkçı'nın ölümü. ...üzerineydi... ...daha doğrusu başka bir program böyleydi... ...Sevak Balıkçı'yı konuşmuştuk... ...Sevak için Adalet Girişiminden... ...Garo Paylan'la... ...Sevak Balıkçı 24 Nisan'da... ...tam da... ...24 Nisan 1915'in... ...yıl dönümünde askerlikte... ...zorunlu askerliğini yaptığı bir sırada... ...öldürülmüştü... ...ve bu davanın devamını konuşmuştuk... ...neler olacak diye... Nefret suçları yasa kampanyası e, yoğunlukla devam ettiği zamanlardan birinde e, çeşitli toplantılar yapıyorlardı bu arada. Medya ve nefret söylemi hakkında çeşitli meslek gruplarına yaptılar bu toplantıları. Hukukçular vardı bunların içinde, medya mensupları da vardı. Bir programda medya mensuplarıyla e, yaptıkları, yaptıkları toplantıyı konuşmuştuk. Ayrıca yine başka bir programda da e, Lambda İstanbul Avukatı Frat Söyle ile 3 yıl önce babası tarafından cinsel yönelimi sebebiyle öldürülen Ahmet Yıldız davasını konuştuk. Evet daha çok konuştuk aslında ama şimdi belki kısa bir mola vermek lazım. Bir kısa müzik molası diyelim. Ardından tekrar burada olacağız. İkinci bölümde aslında yine gündemden haberler okuyacağız ve neler olmuş bakacağız No me regalen más libros porque no los leo lo que he aprendido Es porque lo veo, mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy la ganas de vivir, la ganas de cruzar La ganas de conocer lo que hay después del mar, yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta, yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara. Cuando me levantas yo soy la vida que ya tengo tú eres la vida que me falta así que agarra tu maleta el bulto los motetes el equipaje tu valija la mochila con todos tus juguetes y por huertos de harina Me escapé de la rutina Para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía Se convirtió en paisaje Yo era un objeto Esperando hacer ceniza Un día decidí Hacerle caso a la brisa A irme resbalando Detrás de tu camisa No me convenció nadie Me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti Persiguiendo mi instinto Evet Açık Radyo 94.9'da Balık Gözü kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce Sella 13 grubundan dinlediğimiz şarkının adını söyleyeceğim şimdi. Sella 13 grubundan La Vuelta Al Mundo'yu dinlemişiz. Ee, ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz programa birkaç haber okuyacağım ve yine balık gözünün süresi bu haftalık süresi bitecek ee, ama ondan önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum ee, şöyle bir e, projeye Aslında proje değil küçük bir e... ...hayal diyelim. Böyle bir şeye başlamak gibi bir ihtimal var kafamda. Ee, başbakanın sürekli bahsettiği bir hayalim 2023 projesi var kafasında. Ee, ve hepimizin aklına da bir taraftan kazındı. Ee, bir başbakanın hayalleri var orada. Ee, bir taraftan başka bir tarafta da hepimizin hayalleri var. Hepimizin düşündükleri olmasını istediğimiz şeyler var. Bu kendi içimiz, kendi işim, kendimiz için de olabilir. Bu... Ee, bunun dışında Türkiye için de olabilir istediğimiz şeyler. Ee, belki de bu programı dinleyenler eğer isterseniz siz de kendi hayalinizdeki 2023 ile ilgili bir şeylerden bahsedip bu herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir istek olabilir. Ee, bunlardan bahsedip bir şeyler yazıp bir şeyler çekip ya da işte herhangi bir ses kaydı olabilir. Ee, setiturkkan.gmail.com e, .com adresine gönderebilirsiniz. Belki bu da buradan başka bir harekete evrilir diye düşünüyorum ben. Ve kaldığımız yerden devam edelim dedik balık gözüne. Haberlerden bahsedelim. Eski haberlerden başlayacağım. Aslında yakın zaman ama hepimize eskimiş gibi gelen haberlerden bahsedeceğim. E, i̇lk haber mecbur muyuz davet etmeye başlığıyla? Geliyor. Başbakan Erdoğan ve aslında ekibinin yaptığı dördüncü olağan kongreden sonra dördüncü olağan AKP kongresinden sonra yine balık gözünde de bahsetmiştik içeriye alınmayan akreditasyonu yapılmayan bazı gazeteler vardı ve kendisi cevap vermişti. Bununla ilgili e, sorulara ve çıkışlara. Birinin bahanesi şu bazı gazetelerin kongreye davet edilmemesi. Etmem mecbur muyum etmeye. Her gün her türlü hakareti yapacaksın. Buna rağmen davet edeceğiz. Yok böyle 25 kuruşa simit. Basına engel konulmazmış. Biz zaten koymuyoruz. O medya bize saygısızlık ettiği zaman ona haddini bildirmekte bizim cevabımızdır. O gün salonda olan bize saldıranlar yok muydu? Diye bir açıklama yapmış bir taraftan basına böyle bir haddini bildirmek ne tarz bir şey ee, aslında ciddi bir soru işareti o yüzden başbakanın bu açıklaması bence önemliydi. Bunu da unutmamak lazım çünkü basınla ilgili zaten zor günler yaşıyoruz tutuklu gazetecilerden bahsediyoruz programda da her seferinde ve aslında gazetecilerin medya kuruluşlarını bir şekilde nasıl bir otosansür uyguladıklarını da kendi içlerinde görüyoruz o yüzden bu Dikkatle izlenmesi gereken konulardan biri bence. Başka bir haber, aslında başka bir çağrı bu. E, bundan bahsetmek istiyorum. Filmor ekibi 2003, 2013 Mart ayının ikinci haftası İstanbul'da başlayacak gezici gösterimlerle devam edecek. 11. Uluslararası Gezici Filmor ekibi. Kadın Festivali'nin yönetmeni ya da yönetmenlerinden biri kadın olan filmlerinizi en geç 1 Kasım 2012 tarihine kadar bekliyoruz diye bir duyuru yapmış. Film More Kadın Festivali de her sene aslında heyecanla beklediğimiz e, organizasyonlardan biri haline geldi. Kendileri çağrılarını da yapmışlar. Başka bir haber bir eylem. Rose Tex, Tekstil firmasından çıkartılan 380 kişiden biri olan Meral Özyürek İstanbul'da moda haftasının 3. gününde pankartta eylem gerçekleştirdi. Hatice Gökçe'nin e, trans adını verdiği defilesi başladıktan sonra Mankenler Podrum'da yürürken gazetecilerin olduğu platformun önüne atlayan Meral Özürek: biz ürettik, bu işten atıldık, haklarımızı istiyoruz, alacağız. Rosetex işçileri yazılı pankartla eylemde bulundu ve e, işçilerin mücadelesi hala devam ediyor. Bu da güzel bir örnekti bence e, bu haftaki eylemlerden. Başka bir haber yine tutuklu öğrenci haberi olacak. Edirne'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu protesto ederken dört güvenlik görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan üç üniversite öğrencisine 18'er ay ...hapis cezası verilmiş. Bu geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşmişti. E, ve sonuç olarak bu da açıklanmış. E, 18 ay hapis cezası almışlar. Mahkeme hapis cezasını paraya çevirerek... ...onlar bin liraya hükmetmiş. Ve dört e, güvenlik görevlisi de beraat etmiş. Yine tutuklu öğrencilerin başka bir derdiydi bu. Öğrenciler zaten ne yapsalar tutuklanıyorlar gibi bir durum var bence bu aralar... Bir başka haberde Haber, haber Vaktim'e suç duyurusu bu Agos'un bir haberi Haber Vaktim sitesi aralarında Ali Bayramoğlu ve Hasan Cemal'in de bulunduğu gazetecilerle ilgili olarak hedef gösteren yayınlar yapmıştı. Bu yayınlara karşı gazetecilere destek olmak amacıyla sessiz kalmamak gerek başlığıyla da bir kampanya başlatılmıştı. Bu kampanyayı hedefe oturtan Haber Vaktim adlı internet sitesi kampanyaya PKK'lılar travestiler imza atıyor diye haber yayınlamıştı. Ve e, bunun üzerine de biraz önce de bahsettiğim gibi Sessiz Kalmamak Gerek e, inisiyatifi de suç duyurusunda bulundu. Ve e, artık bu suç duyurusundan ne çıkar bilmiyoruz ama e, bu da önemli bir haberdi. Sessiz Kalmamak Gerek.com'dan da aslında bu... E, Topluluğun neler yaptığına ve neden böyle bir basın metnini imzaya açtıklarına siz de bakabilirsiniz detaylarıyla. Red Hack için 24 yıl hapis sistemi başka bir haber. Red Hack'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine hacklemesinin ardından örgüte 10 kişi hakkında silahlı örgüte üye olmak ve çeşitli bilişim suçları işledikleri suçlamasıyla 8,5 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmiş. Ee, aslında bence Red Hack'e ceza vermek ve onun dışında işte bu aralar sürekli gördüğümüz işte bu sosyal medya kısıtlama dertleri işte dijital ortamları bir şekilde sınır ...koyabilme dertleri yeni bir çağda olduğumuzun da başka bir göstergesi bir taraftan. Zira bir şeyler değişiyor ve ona uydurmak için mutlaka e, başka bir karşı hamle geliyor. Bu da kanun yoluyla yapılıyor genellikle. O yüzden Retek için 24 yıl hapis sistemi bir taraftan da manasız kaçabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü daha önce de hep söylediğimiz gibi internet dünyası, dijital dünya engin bir deniz... Bir bir yerden girip başka bir yerden tekrar çıkabiliyorsunuz. Kapıdan kovsalar bacadan da girebiliyorsunuz. O yüzden bu meselenin ceza vermekle, kanunla falan çok fazla çözülmeyeceğinin farkına varmak önemli bence. Ee, Başbakan yine... Ee... Kadınlarla uğraşmaya devam ediyor aslında ee, bir evlilik töreninde bulunan Başbakan Erdoğan doğum kontrolü diye soyumuzu kuruttular eğer böyle giderse 2037 yılında Türkiye yaşlı bir nüfusa sahip olacak uyarısında bulunmuş yani sürekli böyle yıllar üzerinden konuşuyor olmanın aslında hiçbir şey olmasa da bizler üzerinde bence psikolojik de bir etkisi olacak diye düşünüyorum ve onun dışında başbakanın sürekli e, doğum kontrolüyle ilgili şeylere saldırıyor olmasını başka bir taraftan yersiz buluyorum ben de. E, yine cumartesi anneleriyle ilgili bir haberimiz var. Galatasaray Meydanı'nda 394. kez buluştular e, ve buluşmaya da devam ediyorlar her hafta cumartesi günü. E, belki siz de önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 13'te Orada olmak istersiniz. 395. buluşma olacak bu. Kürtaj gemisi Fas'tan ayrıldı diye bir haberimiz var. Kürtajın yasak olduğu ülkelere giderek kadınları bilgilendiren ve gemide kürtaj imkanı sağlayan Women on Waves son durağı Fas'taydı ve oldukça yoğun protestolarla karşılaştı Fas'ta ve kadının hayat tehlikesi hayati tehlikesi olduğu durumlar dışında kürtajcının yasa dışı olduğu gibi kürtaj hakkında bilgi vermekte yasak bu arada Fas'ta aynı zamanda ee, o yüzden aktivistler oraya gittiler ama e, saldırıya uğramışlar Ardından da başka bir açıklama yaptılar. En önemli şey yasayı değiştirmek dediler. E, topluluk 1999 yılında kurulmuştu. Daha önce İrlanda, Portekiz ve İspanya'ya gitmişti. Fas topluluğun gittiği ilk Müslüman ülke oldu. Başka bir haber bu önemli bir haber asker hakları inisiyatifi ile ilgili 12 Ekim cuma günü bir rapor yayınladılar. Asker hakları inisiyatifi daha önce programımıza da konuk olmuştu. Askerlerin yaşadıkları mağduriyetleri temel alarak hazırlanmış bir site. Burası ee, aslında rapordan çok kısa özet vermek gerekirse e, rapora konu olan 432 başvurunun istatistik iki olarak yüzde 49'unda hakaret, yüzde 39'unda dayak, yüzde 16'sında aşırı fiziksel aktiviteye zorlama ve yüzde 15'inde yeterli sağlık hizmeti alamama geri kalanlarda tehdit, orantısız cezalandırma, şahsi işte koşturma, uykusuz bırakma ve devrecilik e, gibi şeyler olduğu söylenmiş. Bu kötü muamelelerin ise intihar, akıl sa sağlığını yitirme ve kalıcı fiziksel hasarlarla karşılaşıldığı da e, raporda yer, yer alanlardan biriydi. Ee, evet, son haber e, başka haber veremeyeceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki işçi kıyımıyla ile ilgili. E, geçtiğimiz hafta haberini vermiştik. Bilgi Üniversitesi'nde e, bir sendika e, Aslında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan e, insanların devam ettirdiği bir mücadele var. E, ve açık kampüste, açık alanda e, bir süredir açık dersler yapılıyor. Herkese açık dersler ve Murat Belge en son sendika dersi vermişti. 3 Ekim'de gerçekleşmişti ve bunun ardından bunun... Bu derse katılan bir destek personeli ertesi gün işten atıldı. Üstelik bu şeyler yapılırken orada dersler yapılırken genelde oradan okul yönetiminden birinin fotoğraflarını çektiği söyleniyor insanların. Bir diğer ders de açık hava dersi de dün yapılmıştı. Dün 17'de yapıldı. Büşra Ersanlı verdi bu dersi de. Ve e, dediğimiz gibi Bilgi Üniversitesi'nde işçi kıyımı devam ediyor. Evet son haber dedik. Daha çok haberden bahsedemeyeceğiz. E, o zaman bundan sonraki Balık Gözü 30 Ekim'de gerçekleşecek. Onu söylemiş olalım. Eski programlar için balıkgözü.tamdir.com adresine bakabilirsiniz. E, son bir hatırlatma. Programın ikinci bölümünde bahsettiğim hayalim 2023 diye bir e, proje vardı. E, i̇zlerseniz sizler de 2023'te gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinizle ilgili bir şeyleri yazıp, çekip ya da sesini kaydedip ya da konuşup istediğiniz herhangi bir şekilde Seçil Türkkan'ın gmail.com adresine yollayabilirsiniz Hayalim 2023 e, referansını çıkış noktasını başbakanın ve aslında AKP'nin hayalindeki 2023'ten alıyor balık gözünden bu haftalıkta bu kadar diyelim 30 Ekim'de görüşmek üzere 16.30'da görüşeceğiz hoşçakalın